...birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği Evet Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Bahar Şenliği son gün... Dokuzuncu ve sonuncu gün çok yoğun geçiyor hayat. Terletiyor, ediyor. Ee, ben de yerleşmeye çalışıyorum bir tarafta. Evet. Ben de merhaba diyeyim mi? Merhaba, hoş geldiniz <gülüyor> Elif Hanım. <gülüyor> evet, bulduk, Elif Türk Ölmez'le beraberiz epeydir de görüşmemiştik kendisiyle uzak diyarlarda. Çok uzak sayılmaz globalizasyon çağında ama. Yine evet. de yeni döndün galiba. Hoş geldin. Özlemiştik. Hoş bulduk. Ben de sizi özlemiştim. Hoş bulduk. Çok da e, iyi buldum sizi. İyi görünüyorsunuz. E, <gülüyor> destekler sayesinde galiba. Evet, de, evet. Yani bu şey yükseltiyor tabii adrenalini de. Yani kuvvetli bir birlik havası oluyor. Yani bayağı yoğun bir şekilde dirsek teması hatta dirsek teması nötesinde bir kucaklaşma halini de alıyor. Evet, Dinleyicilerle çok... doğrusu çok dokunmatik bir durum var. <gülüyor> çok heyecan verici gerçekten. Ben de yeni ulaştım burada arada radyoya trafikten dolayı ve tam da siz anonsu yaparken hani bu iki ödemeli anonsu. Ne nokta D'nin evet, yapmış Ben de katıldım hemen koşarak. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> koşarak iki, deste gelen, i̇ki desteğim <gülüyor> var. Adını okuyacağız birazdan herhalde. <gülüyor> çok mutlu Ulaştık. oldum o yüzden böyle. Belki de tam bir vakitte geldim. E yetişmenize biz de sevindik. <gülüyor> evet. evet. Sen anlat. Ben evet, e, aslında <gülüyor> çok heyecanlı e, olduğunu e, görüyoruz biraz ama Biraz heyecanlıyım. Be. Şimdi evet, geçer. E, i̇nşallah. Mahir çünkü ilk söylediğinde bana hani hadi gel e, Destek projesi kapsamında konuşalım diye ben hayır dedim önce çünkü çok bir nevi fobi gibi bir durumum var aslında kamera ve belki de mikrofonla da ilgili. Önce hayır dedim ama sonra da şeyi düşündüm ben gerçekten buranın bir parçası gibi hissediyorum kendimi çalıştığım gazeteden daha fazla dolayısıyla korkacak bir şey yok diye düşünerek bir Mahir'in de desteğiyle. Çok mutlu olduk evet. seni hakikaten görmekten. Ayrıca bize bir filmden edit edisyon yaparak gönderdiğin de Dirsek. evet. dönüp duruyor radyoyu. Dönüyor. Onu, çok mutluyum. Evet. Duyma fırsatın oluyor mu bilmiyorum evet, ama. Duyuyorum. Bir süre Berlin'deyken gerçi dinleyemedim radyoyu. Öyle bir maalesef bir aram oldu ve Şimdi çok mutluyum geri dönüp açık kasteyle tekrar bine başlayabildiğim için. Ee, orada da Açık radyo benzeri radyodur, Multikult, radyo Multikult, Multikült FM, Radyo Aynz'ı dinledim ama e, yine de eksikliğini çektim diyebilirim. Biraz uyku saatlerimden dolayı açık kastı kaçırdım yani oradayken. Aa, tabii olmadı ya. <gülüyor> biraz kaçırdım ama şimdi telafi ediyorum. Çünkü yine aynı sürece başladım. Anlatmıştım size de. Çok e, benim için açık radyo e, yol demek. Çünkü evden çık açık kastı biraz öyle. Evden çıkıyorum. Ve e, iş yerine varana kadar Açık Gazete başlıyor ve bitiyor aslında çok uzun bir yol olduğunu düşünebiliriz buradan da. Karşıdan e, Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'den işte İkital'e gidiyordum gazetedeyken şimdi Cihang'e gidiyorum ve o yol, bütün yol işte vapur zamanında mesela işte kime bağlanacağınızı tahmin edebiliyorum. ya da e, Yani her şey, bütün o yol benim için Açık Gazete demek. Bütün gördüklerim, yaşadıklarım o sırada yolda geçerken sizin konuşmalarınızla birlikte benim için her gün bir film aslında. Mükemmel. Açık yani, radyo bir yol filmi gibi. Yol yazıyor, filmi senin. diyebiliriz. Bazen o kadar acayip ki hatta geçen ne zamandı? Cuma günkü yayın olabilir belki. E, Mahir o kadar mutluydu ki ya da bilmiyorum bir coşku vardı sesinde. Ve bunu bile hissedebiliyorum. Yani şunu şuraya geleceğim. Bugün Ömer Bey yorgun galiba. Mahir de bir çoşku var. Ne oldu acaba? Böyle bunları sizin sesinizin tonundan bir şey ifade ederken ki tarzınızdan bile anlayabiliyorum ve galiba biraz... <gülüyor> ...burada hissediyorum ben aslında. Ben hissetmiyorum sola. ama... ...belki yorulan Eraslan'da. <gülüyor> <gülüyor> Doğru benim sesim biraz yorgunca çıkıyor. Yok olabilir. her zaman yani. çok coşkulu. Ben onun enerjisinde zaten çok e, hayranım. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Peki bir parça olarak ne dinleteceksin? Evet, parça olarak e, biraz... ...bilmiyorum Mahir söylemişti galiba size. Açık Radyo bir yandan da... ...vegan, vejetaryen dostu... Evet, ...ve öyle söyledim. bir radyo olduğu için... Biz bunu konuşalım istemiştim ben. Etin Cinsel Politikası kitabından aslında biraz bahsederek feminizm, kadınlar ve et yemezlik belki biraz konuşabiliriz diye ben de böyle isyan eden kadınlardan şarkılar getirdim. İlki de Bülent Ersoy'dan gelecek ve hiç dolandırmadan söyleyecek itirazım var diyecek. Lütfen telefonumuzu da hemen söylüyorum. Açık Radyo'ya destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41'i arayabilirsiniz. Arayın lütfen. <gülüyor> Itirazım var bu zalim kadere Itirazım var bu sonsuz kedere. Teleğin sillesine Hayatın cilvesine Dertlerin cümlesine Itirazım var Yarım kalan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 Dertlerin cümlesine itirazım var. Ben hep yenilmeye mahkum muyum? Ben hep ezilmeye mecbur muyum? İtirazım var bu dertli şansıma. İtirazım var bu değişmez yazıma. İtirazım var. İtirazım var. <gülüyor> Bir itirazım var Değişmez yazıma Aa, Itirazım var bu dertli şans Evet Elif Türk Ölmez'le Konuşmamızı sürdürüyoruz Bülent Ersoy'dan dinlettiği İhtirazım var için çok teşekkür ederiz Bu arada şarkının başında Ben dışarı çıktım çünkü Çok merak ediyordum N.D'nin Katılmış olduğu sürece katılımcı tam anlamıyla katılımcı dinleyici katılımcı destekçi olarak e, iştirak ettiği süreçte ne hale geldik bu kargaşa ortamında çok merak ediyorum. Ki siz de bunun bir parçasıymışsınız birazdan bunu da soracağız sizden dinlemeyi tercih ederiz. Sadece 9 destek kaldı 100 kişi kalmasına yani şu anda 9 destek geldiğinde Elif Hanım 2900 kişi olacağız. Umarım siz buradan çıkmadan o 9 destek şu anda gelir ve sizi yolcu ettikten sonra biz önümüzdeki saate bakıp kalan 3-4 saate içerisinde artık sadece 100 için buradan koşuşturmaya başlarız. Bu iyi bir sayıdır. Dileyim odur ki saat 4'ten evvel bu 9 desteğin gelmesi ve bizim sadece bir 100'in peşinde. At koşturuyor olmamız kalan zamanda siz N.D.E nasıl tanıklık ettiniz? <gülüyor> ben kendisini görmedim tabii zaten telefon ettim. Okey. Evet. <gülüyor> Fakat şey dışarıda tam o meşhur koridora ses vuruyordu. Böyle bir anonsu duydum. Zaten ya desteğimi yapacaktım ama birlikte buraya gelerek yapmayı tercih ettiğim için daha önce telefon etmemiştim. Ama onu duyunca o zaman hemen yukarı çıkayım, koşarak ve e, desteğimi olayım dedim. İçeriye girdiğinde çok heyecanlıydı herkes. Nasıldı yukarısı? Ortalarda <gülüyor> <gülüyor> uçuşuyor, evler evet, uçuşuyordu. Evet, öyle bir durum vardı. <gülüyor> evet. Evet. Ha, ben e, orada Ezgi var, Ezgi Akyurt bilirsiniz. Ee, Artık Akyurt oldu. Bilmez <gülüyor> Ezgi'ye e, desteğimi, ona vermeyi çok seviyorum. Yani o faturayı o kessin <gülüyor> istiyorum. Yine ona gidecekti ama Ezgi telefondaydı. O yüzden ona yapamadım. <gülüyor> <yani. gülüyor> Özgi fırsatı kaçırdı bu arada. Şeyi de söyleyeyim, N'de çok yakın bir arkadaşımız. Çok Elbette. Dolayısıyla Açık Radyo'nun çok kuvvetli, ta başından beri destekçilerinden biri sadece adının açıklanmasını Peki. uygun görmüyor. Yani çok o yüzden... teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, Ve herhalde bizim o nefes alamaz halimizde bizi ferahlatmak istedi o... Hadi derken ee, böyle aslan, bir şey yaptığı can, için şey <gülüyor> hakikaten olmaz. hem ona tekrar tekrar sizin sayenizde teşekkür edelim. Hem de o sürece iştirak eden diğer dinleyicilerimize destekçilerimize çok teşekkür edelim. Kaldı dokuz Elif, Elif Hanım. dokuz getireceğinden hiç şüphemiz yok. Ee, ben de şanslı bir insanımdır aslında diye. <gülüyor> <gülüyor> dokuzu da geçeriz diye düşünüyorum. Oo, evet. Mükemmel. <gülüyor> Müthiş olur. İnşallah. O zaman ben de belki gazeteci arkadaşlarımdan yardım isteyebilirim. İsteyiniz. <gülüyor> Herkesten <gülüyor> isterim ama belki en çok onlardan. Yani maalesef tabi çok aslında biz gazeteciler biraz yoksul insanlarız ama evet, ya da belki yani gazetecilerin bir... belli bir kesimi sadece evet, belli tabii. bir gelir elde edebiliyorlar. Yani belli bir seviyenin üzerinde gelir sağlayabiliyorlar. Geri kalanı da çok düşük ve değilim. zorlu şartlarda çalışıyorlar. Onu çok biliyoruz tabi aralarında Aynı pek şey, çok arkadaşımız yani. da var ortak. Evet, yani. Uçurumun e, Prekariyadan yani eğer, e, Bütün o aslında gelir dağılımının uçurumluğu tabi gazetecilik mesleğinde de çok e, aşikar bir şekilde görülüyor. Emekle doğru orantılı olmayan bir e, ücret e, dağılımı söz konusu. E, bilmiyorum ne olacak? Eee destek de başladılar geliyor. Ya. Başladılar <gülüyor> işte. Gazetecilerden <gülüyor> geliyordur diye belki düşünebiliriz. Evet peki aslında bir parça daha çalalım. Bir parça daha çalalım. Destek isteyelim. Şimdi de benim çok sevdiğimine bir kadın isyancıdan Bergen'den bir şarkı gelecek. Sen affetsen ben affetmem diyecek. Çok sevdiğim bir şarkı. Biz O zaman affetmiyoruz diyelim bu şekilde. Bir de 212 alan koduyla 343 41 41'le aramanızı rica edelim lütfen. <gülüyor> Çeklerinizi bekliyoruz 343 41 41'e e, lütfen arayın, açık radyoya destek olun, dostumuz olun, hep beraber olalım. 343 41 41. Sen affet ben affetme. Bütün zalim olanları sen affet sen affetme. Sen mik van? dersin csak Gastecseráról van, illetve, de min. Berge nőtől hallottam, hogy a szereplők közül egyikük, a szereplők közül egyikük, a szereplők közül egyikük, a szereplők közül egyikük, Karşı olduğumuzu göstermek için Affetmiyoruz demek için Sesinizi yükseltebileceğiniz Bir anda olabilir bu ee, Bunun için de destek olun Çünkü açık radyoya destek olmak gerçekten Sadece bir, bir programın Parasını vermek de değil ee, Bir sürü şeyi kapsıyor Kadına karşı şiddete, e, de bu, Bunun içinde olabilir Ya da bir sürü başka şey de olabilir Sesimizi duyurabilmek için Bir, bir yer burası Ve çok değerli. O yüzden 212-343-41-41'i arayın lütfen. Evet, Elif Türkölmez'in çağrısına duyduğumuz Elif Türkölmez şu anda Bergen'i dinleterek Bergen üzerinden kadına karşı şiddetin hepsine hayır diyor ve affetmeyiz diyor. ve bunun için de Elif Türkölmez sizin desteğinizi rica ediyor. 0212-343-41-41 sen ben sen ben affetme. evet biz konuşmaya devam, devam edebiliriz şeyden bahsetmek istiyorum ne kadar bahsedeceğiz bilmiyorum ama bu, bu veganlık et yemezlik meselesinden açık radyonun böyle bir radyo olmasından da çünkü mesela bir sürü şeyden siyasetten hayattan günlük işlerden söz ederken bu, bu meseleye yani ne yediğimiz üzerine hiç değinmememiz belki de günlük hayatta bana çok eksik bir alan gibi geliyor. Çünkü ağzımıza attığımız her lokma aslında ekonomik politik ve zirai bir faaliyetin sonucunda orada ve bence bunu düşünmezsek yani demin konuşuyorduk Ömer Bey'le e, aslında tabaktakine e, hayvanı ortadan kaldırıp bir köfte gözüne bakarsak bence çok şeyi eksik bırakıyoruz. Yani ne kadar ne konuşursak konuşalım. Politika, işte feminizm, çevre, ekoloji e, bir sürü şey ama Bunu konuşmadığımız sürece, köfte üzerine konuşmadığımız sürece, sosis üzerine, pastırma üzerine konuşmadığımız sürece çok şey eksik kalıyor diye düşünüyorum. O yüzden çok kısa da olsa ben de bir vejetaryen olarak bakma <gülüyor> bu geldi. Bir de galiba Mahir'le konuşurken aslında açık radyoyu dinleme, açık radyo dinleme maceramla çok birlikte başlayan bir süreçti benim et yememeye başlamamda. Bu... Biraz bu yüzden belki e, on, bu, bu konuda konuşmak da istedim. Çünkü e, ben mesela vejetaryen olduğumda yani et yemeyi bıraktığımda vejetaryen sözcüğünü duymamıştım. Hayatımda hiç böyle bir şeyle ilgili bir fikrim yoktu. Sadece hayvanlar yenmez ki diye düşünmüştüm. Açık radyoyu dinlemeye başladığımda da açıkçası itiraf edeyim söylediklerinizin hiçbirini anlamıyordum. Bir sürü şey konuşuluyordu e, ve Asla böyle bir o, o sözcükleri anlayabilecek bir belki kültürel ardalanım yoktu. Efendim. Gerçekten öyle. Şunu demeye çalışıyorum aslında belki de iyi bir şeyi doğru bir şeyi bulmak bazen o kadar da zor olmayabiliyor. Karşınıza çıkabiliyor ya da hissedebiliyorsunuz. Evet yani bu, bunun diğer dünyadaki... Meselelerden de çok büyük bir farkı yok. Yani her sektörde olduğu gibi burada da çok önemli bir takım çıkar, özel çıkar merkezlerinin, kudret merkezlerinin etkisi var. Yani... Hı. Telefonlarda geliyor evet. Herhalde artık vejetaryenler de arıyor. <gülüyor> ben herkesten destek bekliyorum. Lütfen vejetaryenler, veganlar, kadınlar, feministler, başka kimler? Gazeteciler. Gazeteciler. Evet. Ve, çok, herkes. ve herkes. Çok da iyi. Osman Evcan mıydı? Geçenlerde evet. çok iyi bir haber aldı. Maalesef bizim açık gazete saatinin dışına geldi. Hı hı. Henüz o haberi veremedik. Fakat büyük bir evet. mücadele de veriliyordu hapishanede yatmakta olan Evet. Şimdi Osman, tutuklu, Osman yani. Evcan tutuklu ve e, yargılananlar için bir özel e, yemek türünde vejetaryen ve vegan yemeklerde çıkacak. Çok önemli evet, bir inançlarına gelişme. İnançlarına uygun yani evet. beslenmek istediği biçimde, biçimde beslenmesine engel olunuyordu ve bunun için çok büyük bir mücadele verdi hapishaneden. Evet. Ona çok önemli e, destek de e, verenler oldu ve bu mücadele bütün mücadelelerde olduğu gibi sonuç verdi. Yani bütün mücadelelerden olumlu sonuç alınıyor anlamına <gülüyor> söylemek istemedim ama mücadele vermeden sonuç alınamayacak kesindir yani. Onu da evet bu vesileyle konuşmuş evet. olduk. Çok, Çok önemli bir karar oldu da. yani. Biz tabii açık radyoda hiçbir zaman programlarda vejetaryen olun, şunu yapın, bunu yapın deme durumunda değiliz ama analitik olarak ya yani mesela Üzerinde yeterince de dur, durmuş olmadığımız çok sayıda yeni rapor e, çıkıyor. Özellikle bir tanesi müthiş önemliydi. E, i̇ki tanesi, son iki tanesi gayet uzun yıllardan yani 20 küsur yıldan beri yapılmakta olan 10 bin, e, 10 bin kişinin üzerinde insanın sağlık durumunun özellikle Yani hem et genel olarak hem de özellikle de e, şey şarküteri, yani salam, sosis, sucuk bastırma gibi şeylerin e, sağlık açısından e, çok ciddi sorunlara yol açtı. İlk defa bir tanesi sanıyorum Harvard Üniversitesi'nin çok ayrıntılı bir araştırması. Çünkü koruyucu madde olarak nitrat gibi şeyler kullanılıyor ve bu da annenin karnına da e, çocuğa da geçebiliyor. Ve özellikle gittikçe toksik hmm. bir ortam olduğu için tarım e, arazileri dolayısıyla e, bu e, çok e, baya artık konuşulması istenmeyen, duyulması istenmeyen raporlar bir bir ardından gelmeye başladı. Et yemenin hatta BBC'de e, kahvaltı programına çağırmışlardı. Bu konuda yorum yapması için Harvard Üniversitesi'nin son e, raporunu. Bu o kadar kapsamlı bir rapor ki Ee, yıllar e, içinde hepsi sağlıklı olan insanlar. Kimisi e, hiç et yemeden devam ediyor. Kimisi sadece e, et yiyor ama e, bu e, sosis, salam vesaire şevküteri yemiyor. Kimisi de hepsini yiyerek devam ediyor. Ve aralarında e, bir kısmı da ölmüş uzun bir sürede yapılmış bir araştırma. Müthiş yüksek oranlar çıkıyor. Yani et yiyenler özellikle aşar küteri yiyenlerin e, sağlıklarını kaybetme oranı çok çok yüksek ötekilere göre. İşte BBC'nin programına çıkmışlardı. Ne yani şimdi sabah kahvaltısında bacon eggs yemeyecek miyiz dedi. Yumurtalı şey. E, bu Harvard raporunu yorumlayan gazeteci, beslenme uzmanı hanım da şimdi ne diyeyim falan dedi hani hiç iki dilim de yemeyecek miyiz diye sordu programı yapanlar. Kahvaltı programının sunucuları. Yani belki yiyebiliriz ama hiç yemesek de olur diye lafı kıvırmaya çalıştı. Şimdi çok da zor bir şey çünkü çok büyük yani hayvancılık besi endüstrisi, hayvancılık endüstrisi Mandra endüstrisi muazzam paralar döndürüyor ve lobi yapıyor. O yüzden de çok büyük bir mücadele. Yani küresel iklim değişikliğiyle aşağı yukarı benzeri sorunları orada da yaşıyoruz. Önemli bir mesele Kesinlikle. yani. Ama hani bunu bir e, diyet biçimi, bir e, perhiz biçimi gibi e, yaşamaktansa galiba daha... E, etik olarak bakmakta gerekiyor. O mesela sizin söylediğiniz o şeyden sonra aklıma geldi. Ee, Isaac Singer'ın yazarın bir lafı vardı. Ben bu yolu kendi sağlığım için tavuk değil, ...tavuklarına sağlığı için seçtim diyordu. Ben de öyle düşünüyorum. Ben ineklerin, e, domuzların, tavukların, tavşanların, kuşların mutlu olması için et yemiyorum. Eee de. benim çok uzun zamandan beri devam ediyor yani <gülüyor> 12 sene falan oldu sanıyorum son 2 yılı da hayvansal hiçbir şeyde evet. dokunmadan geçiyor vegan diyebilirim ama başlangıç noktası sağlık değildi benim içinde hı hı. yani tamamen hayvanların varlığı bağımsız varlığı çünkü onları hiçbir zaman ortada görmüyoruz biz Aha. gerçekten yani çok ilginç bir şey var konuşma var onu daha sonra aramızda Konuşalım. konuşuyoruz o zaman şimdi de tavşanlar inekler mutlu olsun diyenler arasın <gülüyor> ee, sanırım bu sefer çok telefon alabiliriz böyle bir anonstansör evet. diye düşünüyorum ayrıca bugün bir de çok önemli mesaj var bu vesileyle vereyim hemen onu Yani kedi ve köpeklerinizi terk etmeyin, evsiz hayvanları sahiplenin, barınaklardaki yalnızlar sizi bekliyor diye. Demet Öztürk'ten, destekçilerimizden bir mesaj vardı. Sizden ricam bu mesajı, aşağıdaki mesajı bu etkinliğinizin son gününde okumanız bu ricanın önemini ancak gönüllüler bilir demiş ve tüm sokak hayvanları gönülleri adına teşekkürler ediyor ayrıca tüm emekleriniz için demiş Demet Öztürk herkese sevgiler bizden de ona sevgiler, sevgiler. Demet ve kedi ve köpeklerinizi terk etmeyin evsiz hayvanları sahiplenin barınaklardaki yalnızlar sizleri bekliyor evet ee, şimdi de Fayruz'dan Bir şarkı dinleyelim Dinlerken de desteklerinizi bekliyoruz 0212 343 41 41'e burada arada Faruz'un Gerçek ismi Nuhat Bu da iç çekiş anlamına geliyormuş Ben bu kadar ismiyle müsamma bir insan Görmedim Ben de bilmiyordum bak işte <gülüyor> evet. Öğreniyoruz Biraz Faruz iç çeksin Siz de o sırada bizi arayın lütfen 212 343 41 41'den evet. Evet, Feyruz ya da nasıl okunduğunu tam da bilemiyoruz. Lübnan'ın büyük eşsiz bülbülü. Eşsiz bülbülü, e, nefes iç çekiş. Anlamına geldiği de <gülüyor> iç çekişi, e, onu da öğrendik doğrusu. E, evet Elif, devam. Nasıl açık radyoyla aran ve nasıl başladı falan biraz da onları evet, da konuşabiliriz. Dediğim gibi aslında hani başlangıcını çok da hatırlayamıyorum nasıl olduğunu ama şeyi hatırlıyorum yani. İyi sesler duyuyordum bir radyodan. Dediğim gibi belki anlamıyordum çoğu şeydi ama. E, eski odamda hatırlıyorum böyle daha küçük. Arkada böyle bir radyom vardı eski. Orada e, açık radyoyu du duydum ve hangi programdan sonra olduğunu hatırlamıyorum. Ama kırmızı ispirt oluklarımda böyle işaret dediğimi hatırlıyorum. Hala da durur o ve... E, o radyolar o... kaldı mı artık? Evet ben hala saklıyorum. <gülüyor> Biraz eskici bir insanım. Saklıyorum ve, e, Tabii çoğunlukla gün içinde dediğim gibi yolda sizi artık bir takım e, dijital aletlerden dinliyorum ama... E, ...ya da bazen bilgisayardan. Ama ilk başlangıcı öyleydi. E, o eski radyodan dinliyordum ve çok daha... E, ...dediğim gibi böyle anlamadığım ama iyi şeylerin anlatıldığı... E, ...iyi müzikler, iyi programlar dinliyordum. Sonra... E, artık arkadaşınız bile oldu ve bu, bu, bu noktayı evet, aslında canım. tahmin bile edemezdim herhalde o küçük odamda sizi dinlerken ama belki buradan şeyi ifade etmiş olabilirim bugün yine belki öyle küçük bir odada dinleyen birileri varsa şu an bizi yani şeyin hiç hissetmesinler mesela hakikaten burası çok ne denir çok insanlara kollarını açan bir radyo ve ...buraya gelip burayı ziyaret etmek... ...konuşmak, sohbet etmek... ...işte bir çayınızı içmek... ...çok imkanlı bir şey... Bu, ...bu çok güzel bir şey... ...geçen şey diyordum... ...mesela çalıştığım gazetenin bile telefonunu bilmem... ...ya da bir sürü bir şeyini... ...açık renk telefonunu biliyorum... ...başıma bir şey gelse ben onları ararım dedim... Ya, bu şey ...gerçekten... Ya. E, ...sizi arayacağım... <gülüyor> Ömer Bey, karakollara falan düşerse var Bu duydum en e, güzel ittifatlardan da biri. Hakikaten başım. öyle abanı arayacağım ama peki, o zaman. Ee, yani <gülüyor> <inşallah> düşmez yani. <gülüyor> yani. İnşallah. Ama e, biz de elimizden gelen ardımıza koymayız yani. Biz... Biliyorum. Bu bu güven çok önemli <gülüyor> bir şey. E, bu kadar hani dinicisine e, kendini açan bir radyo olmasını açık radyonun dediğim gibi yani şuradan uğrarken yukarı çıkıp çayınızı içebilme bilgisi e, bunlar çok değerli şeyler ve maalesef artık e, günümüzde bir medya e, aracıyla böyle bir ilişki kurmak e, pek mümkün değil insan kendini hep çok da doğal olarak belki medya araçları karşısında edilgen hissediyor e, hep haberi işte ya da bilgiyi e, alan gibi hissediyor ama açık radyoda öyle değil e, müdahil olmak çok önemli ve bunu yapabiliyoruz ben de burada e, sanki neredeyse ünlü bir insanmışçasına geldim <gülüyor> ya konuşuyorum burada ün meselesi işte zaten soru da burada, evet, yani yani burada ünlü olmaması lazım Yani kim ünlü kim ünsüz yani ünsüzlerin aslında <gülüyor> ünsüzler işte, <gülüyor> ünsüzler Peki yani, o zaman ünsüzlerden bir destek istesek bu arada. Hiç telefon sesi duymuyorum evet, ben. Evet ben de Türkiye'deki duymam. bütün ünsüzlerden şu an telefon bekliyorum. Ünlüler aramasın. Ne çalacağız? <gülüyor> Ama ee, ondan önce ben bir tek tamam senin söylediğin onu... şeyi de e, hatırladım. E, Amy Goodman işte çok e, yani radyocuların Şahı. Şahı. E, e, şah değil kraliçesi, kraliçesi. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Tamam. onunla yaptığımız söyleşi defalardır gündeme getiriyorum harika şeyler de söyledi her zaman net bir sesi var duru bir sesi var yani e, sessizleşmiş medyadan konuşurken sessizleştirilmiş susturulmuş olanlar da şirketlerin sahip olduğu sahibinin şirketler olduğu bir medyanın etkisinden kurtulmak zorundalar diyor Hı hı. E, savaşlar üzerine, işkence üzerine ya da başka sömürü biçimleri, eziyetler, iklim e, ve bunlar gibi adalet meseleleri üzerinde konuşurken bana burası çok önemli geliyor. Söylemi, diskuru kesinlikle medya sahibi şirketlerin tekerinden çıkarmamız ve geri almamız gerekiyor diyor. İşte bu ünlü ünsüz meselesi gazetecileri star gibi gösteren maalesef tuhaf bir sistem aslında çok ıı, yıkıcı sonuçlar verebiliyor. O yüzden burada ünlü, ünsüz, ünsüzler, ünsüzler var. Ünsüzler var ama daha çoklar. Aslında bunu da konuşuyorduk demin. Ben gazeteciliğe nasıl başladın diye bir soru gelmişti. Gazeteciliğe başlamadan bir gün önce bir markette kasiyerliğe başvurmuştum ve işe alınmamıştım. Ee, ertesi <gülüyor> gün de radikalden sağ olsun sevgili Nazan aramıştı beni sen bize gel artık burada bir staja başla diye çok o yüzden benim için hala şeydir ben hala kasiyerliğe de dönebilirim ee, ve hani ünlü ünsüz ne de çok takmamak lazım ee, hiç, hiç, hiç takmamak yani lazım kasiyerlik ha çok ilginç kasiyerlik yani. ama kabul etmediler Ömer Bey almadılar <gülüyor> ama bunun da bunda bir bağlantısı var çünkü ben vejetaryen olduğumu ifade ettim ve etleri etlerle ilgili et bölümüne bakamayacağımı söylemiştim. Onlar da hmm. et bölümüne bakmazsan yeni olarak bakmazsan seni biz ne yapalım demişlerdi. Aslında bir vejetaryen olarak ayrımcılığa da uğramış. Zaten uğruyoruz belki çok sık sık ama orada da uğramış oldum. Ee... Sen de onları biraz zorlamışsın ama şirketin adını ya vermiyoruz. Evet. Ne çalıyoruz? <gülüyor> aslında sırayı değiştirebilir miyiz? Çünkü vaktimiz çok az evet, kaldı. Azaldı. Ben e, şeyi çalmak istiyorum. Amy Winehouse'un You Know I'm Not Good. Onu çalın. Ee, Amy Winehouse'la belki herhalde kapanışta yapmış oluruz ee, diye düşünüyorum. Belki bu buranın. E, onu da kaybettiğimiz için çok üzgünüm ve benim için e, dediğim gibi bu isyan eden, e, itiraz eden, kadınlardan e, meydan okuyan kadınlardan birisi. Hala öyle. E, ve onu dinlerken lütfen 212 343 441, 41'den bize ulaşın. E, destek olun bekliyoruz telefonlarımızı. Evet, bir teşekkür var ama öncesinde de hayırlı bir haberim var benim. Şu anda dört destekçimiz desteğini gerçekleştirdiğinde geriye sadece o üç bine, o müthiş sayıya ulaşmaya yüz destek kalacak. O yüzden şu dakikalarda yapılacak dört destek her şeyden ...daha önemli Elif Hanım. Evet, tam da dört dakikamız var aslında. Evet, dört dakika dört destek için iyi bir zamandır. Evet. Bu dört destek geldiğinde açık radyo dinleyicileri müthiş bir şey yaratmış olacaklar. Biz sadece saat dörtten itibaren bu gelen dört destekle yüzün beşinde koşuyor olacağız. Ve bir teşekkür listemiz de var, onu da aktaralım. Hemen, hemen aktaralım. Gürkan Budak. Aylin Hacaloğlu. Derya Şendil. Yeşim Demir. Bahattin Erdinç. Ertaş Şen, Dilek Köseoğlu, Fatma Kumcu, Hasan Sağlam, Erdem Demirel, Ayten Demirel, Melih Uçar, Güven Külekçi, Serra Ciliv, Gülümhan Akalın, Cinasi Basmacı, Ayşe Gülay Hak Yemez, Murat Ermert, Can Ermert, Özlem Ermert, Emre Akyüz, Esin Türk Akın, Gülçin Orgun, Erkan Akiş, Ilgın Külekçi, Özlem Bahadır, Didem Gökçe Güç kıran Can Baştürk, Maya Kudu, Tibet kudub, Anıl yeşil dal, Deren yeşil dal, Altıok ok güral, Zeynep çalın, Gün gür çağlar, Nevra Ayşem talaş, Tuna Tuna Bahadır, Şebnem Kabadayı, Soner Gün, Işıl açık göz Erdal, Zişan Cengiz, Doğa Can düğmeci, Melda Akpınar, Stella Bensason Serap Meriç, Cem Hımmetoğlu, Nur Deriş. Engin Osman Bozkurt, Burçin Bicioğlu, Saniye Öner Dönmez, Teoman Serinkaya, Işıl Açık Göz Erdal, Emine Öz, Altuğ Meydanlı, Haluk Erdem, Hakan Öz, Elif Türkölmez, Meltem Kılıççı, Aytek Zane, Merve İmer, Ester Russo ve Nesim Bitran. Sonsuz teşekkürler vallahi. Çok teşekkürler. Teş Evet, çok teşekkür ederiz. Bu arada kulağımıza bir sayı fısıldandı. Dört değil, üç destek bekliyoruz. Üç destek geldiği anda ve şu anda yedi hattımız boş ve özür dilerim altı hattımız boş şu anda. Bu üç destek geldiği anda telefonlar çalmaya başladı. Sadece yüzün peşine düşeceğiz. Üç bine varmak için bu içimizdeki umudu biraz daha harekete geçirdi. Teşekkür ederiz ve Elif Hanım buradan çıkmadan Elif Türk ölmez, buradan çıkmadan o üç desteğinde izin sürüyor olacak. Bekliyoruz, gelecekler, arayacaklar. Yine. Elbette. <gülüyor> evet evet, artık benim de fazla tereddütüm kaldığını söyleyemeyiz. Şimdi. Aman, rehavete neden oldu? <gülüyor> evet. Yok hayır. <gülüyor> Elif Türk ölmezin bize böyle bir sırada gönderdiği... Station ID dediğimiz işte o de dirsek diye de tabir ettiğimiz aslında açık kitaba da bir madde olacak kadar önemli. Yani açık radyonun yani bir herhangi bir radyonun kimlik alameti farikası sayılacak sözleri, müzikleri filan içeren ses parçacıkları soundbite da deniyor ona. O kadarca bir terim Mesela. kullanırsam İngilizce'den. <gülüyor> evet. O öyle bir e, önemli bir filmden aslında La En filminden. Ya yani işte bir... evet. filminden radyoyla radyonun insan hayatında nasıl bir rol oynadığına ilişkin bir videoyu bir kesimi göndermişti. Tam e, becerememişiz anladığım kadarıyla <gülüyor> Station Night'ı yapmaya yani dirsek yapmaya ama bu şekilde de meseleyi. E, ...hallediyoruz herhalde... ...şimdi onu dinleme fırsatımız olacak... ...dinleyelim ama ben hemen belirteyim... ...beş boşaltımız var şu anda... ...ve 2900 olmaya... ...özür dilerim dört boşaltımız var... ...üç destek kaldı... ...üç destekle birlikte 2900 kişi olacağız... ...bunun herhalde... ...önemini de dinleyicilerimiz... ...en az benim kadar anlamışlardır... ...telefonlarda çalmaya, çalmaya devam, ediyor. devam ediyor... evet ...şimdi o radyoyu... O, rad ...bir iki sevgili konuşuyorlar evet, aslında... Evet. Ve adam anlatıyor radyo ne demektir diye nerelere götürür uçur eder diye sonra da deli gibi bir koşu Koşmaya koparıyor. başlıyor evet. Yani süper insanı heyecana curuşa getiren bir bölümdü. Onu bize layık görüp göndermişti Elif Türk, Ölmez. Teşekkür ederim sağ olun. Ve şimdi ona bir kulak veriyoruz. Bu şekilde Ve bir... koşarak coş, coşarak <gülüyor> bize desteklerinizi getirmenizi istiyoruz. O şekilde koşarak gelin lütfen. Ya da 2000... 212 343 441, 41 arayın ama ya da telefona koşun ama evet, bir şey yapın. Şey yapın. 2900'ü ilan edelim. 3 boş hattımız varmış. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien.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 Evet tam <gülüyor> tutturamadık. Evet, eliye sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Eliye haligoya evet ama nasıl yapacağız. <gülüyor> e, bu dirsek bizim elimizde olacak. O dirseyi olacak. Yap, o koy dirsek. koyacağız. Evet, Mücadeleye devam. <gülüyor> e, Fusudatılar şu anda gözünüz aydın evet, efendim. 2900 çok kişiyiz. Teşekkür ederim. Bir kala. Dörde bir dakikada daha da bir az zaman kala ama dört olmadan 2900 kişi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. 20 evet, yıldır ve desteğiniz için biz artık sadece son yüzün peşinde koşacağız. Umarım dinleyicilerimizin desteğiyle, çabasıyla, organize olmalarıyla onu da üstesinden geliriz el birliğiyle. Ben de inanıyorum. İnşallah öyle olacak.